Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Muhterem dinleyiciler. Bugün gene ailelerin problemleri hakkında konuşacağız. Şimdi garip bir şey var. Bu boşanma üzerinde konuşuyorduk. Bazı erkekler işi böyle kırgıra getirilmiş. Böyle adet edinilmiş. Canı sıkıldıkça boşaldın, boşal, evine git falan der. Ondan sonra da derlermiş ki böyle sorular geliyor bazen. Yani bir demekle boş olur mu filan derlermiş. Yani böyle mi boşanlarmış canım filan ben şakadan söyledim ağzıma geldi söyledim filan gibi. Şimdi nikahın boşanmanın şakası da ciddidir ciddisi de ciddidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bildiriyor. boşamadı nikahta şaka olmaz. Yani şakadan da boşadım desem boş olur ciddiden de boşadım desen. Kişi hanımına boşadım dese boş olur. Bu sözle mi yani peygamber aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. Efendim bir sözle mi olur diyenlere e demek lazım nikahınızda bir sözle değil miydi? Yani kabul ettin mi kabul ettim dedi nikah tamam oldu. Nikah nasıl bir sözle oluyor o şekilde boşamada bir sözle olur. Efendim yazısıdır imzasıdır şahididir şuyudur buyudur bunlar asıl değildir, asıl sözdür kişi sözle kabul ettim deyince olur o kaydetme, efendim şahitleri yazma şu bu, ilaveten yapılan şeydir onlar asıl değildir, asıl olan kişi kabul ettim demesidir Nikahta tamamdır, ondan sonra bir de yazılır boşama konusunda da böyledir bu sebeple bu işleri böyle gırgıra alanlar yanlış ediyorlar Boşama konusu, şaka konusu olacak bir konu değildir. Boşama konusu böyledir, nikah konusu böyledir. Mesela iman konusu böyledir. İman konusu da şaka konusu olacak konu değil. Gene böyle hani vatandaş, çoluk, çocuk arasında işte kızını oğluma ver, oğluma kızını alayım, aldın mı, verdin mi, verdim gitti, aldım gitti filan. Bunlar da hoş şeyler değil. Öyle aldım gitti, verdim gitti filan bunların da şakası olmaz. Aslında çocuklar arasında öyle şaka yapmak da hoş bir şey değil. Yani vatandaş bir kız gördüm seni gelin alayım. Yok kızım oldu aman bizim oğlanı alalım filan gibi. Bunlar da hoş şeyler değil. Bu nikah ve boşama işlerini alay mevzu etmekten efendim gırgır mevzu etmekten uzak kalmalı. İman mevzu da böyledir. İman konusu da gırgır edilmez. İman konusunda alaya alırsa insan küfre gider. Çünkü Denir ki küfür üç şekildedir, istihza, istihfaf, istinkar. Yani herhangi bir şey, dini bir şeyi e, inkar edersen küfür olur, hafife alırsan küfür olur, istihza edersen alay alırsan gene küfür olur. Hatta bir kısım münafıklar böyle yolda giderken e, peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında işte diyorlar ki bir kısım haberler gelir. Eğer diyorlar onun dediği doğruysa biz şöyleyiz, böyleyiz filan gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çağırıyor bunları diyorlar ki biz yolda diyorlar şakalaşıyorduk. Ve onlara deniyor ki Allah'la onun kitabıyla peygamberiyle alay mı ediyordunuz ki bu inşallah arada bir ayete bakayım tam ayet metnini vereyim. Ve bu küfür ettikleri küfre düştükleri kafir oldukları bildiriliyor onlara Allah ile peygamberiyle kitabıyla din ile alay edilmez ki o da küfre düşürür insanı. Tabi kimisi ne derse desin işte nikahının düşeceğine de inanmaz. Kimin ne derse desin imandan olacağına da inanmaz. Onlar herhalde imandan çıkmak için bir hoca efendi böyle diyordu. Sanki diyor imandan çıkmayı böyle büyük bir duvar yıkılacak, bir gümbürtü kopacak. Ha O zaman diyecek ki tamam şimdi çıktım imandan. Halbuki imandan böyle tereyağından kıl çeker gibi çıkıverirsin fark etmezsin. Derdi bir hoca efendi. imandan insan çıkıverir farkında olmaz. çıkı çıkıverir farkında olmaz. Bu işler alay edilecek işler değil. Ve çocuklarınız için de işte kızını aldım, verdim, aldım gitti, verdim gitti. Git oğlum kızını iste amcanın. Aldın mı, verdin mi, gelenim ol, damadım ol. Bu şekilde şakalar da doğru değil. Boşanmada gene bir usulden bahsediyorduk. Şimdi kişi bir defada üç talakla boşayabilir mi hanımını? Bu ihtilaflı bir konu olmasına rağmen işte üç talakla boşadım deyince bir talak mı olur, üç talak mı olur? Bir kere de bu ihtilaflı bir konu ancak bir kısım alim diyor ki evet diyor bir defa da üç talak olur diyor. Ancak bu mekruhtur diyorlar. Ancak geçerli olur üç talak. Şimdi e, İslam'daki boşanmayı yine insanlar sadece boş oldum deyince bitti zannediyor. Şimdi boşama şöyledir usulüne uygun boşama ki bir de onun daha makbul boşaması vardır. Kişi der ki hanımına normalde mesela e, adetliyken hanımı hayız halindeyken boşanmamalı temizlik döneminde boşamalı. Şimdi bir temizlik döneminde der ki boşadım der kişi hanımına bir talak ile bunun üzerine üç kuru geçmesi lazım. Bu kuru nedir? Alimler ihtilaf etmiş kimi demiş hayızdır kimi demiş temizliktir. Tabi hamilelik olmayan bir durumda, yoksa hamile ise bugün dese boşadım, yarın çocuğunu doğursa biter, iddet biter. Şimdi bugün dedi ki boşadım dedi hanımına, bir ay geçti, bir ay daha geçti, bir ay daha geçti, üç kuru geçti. Üç kuru geçtikten sonra dönmedi ise erkek boşamadan, boşama tamam olmuştur. Ama dese ki kişi boşadım dedi bir talak ile sonra işte üç gün, beş gün ya da biraz sonra ya da bir saat sonra ya da bir ay sonra iki ay sonra bu iddet müddeti bitene kadar kadın eğer apaçık bir hayasızlık getirmemişse yani böyle bir hayasızlığı aşikar bir hayasızlığı yok da işte bir geçimsizlik sebebiyle kafası kızdı adamın dedi ki boşadım Böyle durumlarda Kadını evden çıkartmamalı erkek. Kadın evde oturacak yani. Erkek de evde oturacak ama bu boşadı iddet bekliyor. Şimdi böyle durumda kadın beklerken kadın mesela insanlar bazen şöyledir. Bir şey elindeyken kıymetini bilmez, elinden çıkınca bilir kıymetini. Hatta Değil Karnec'in böyle bir kitabı vardı. Onda diyor ki onun bir başarı dizisi var. Ondan bir kitabının birinde diyor ki bir kadın gelmiş böyle bir. Batılılar tuhaf yerler yapıyorlar. Böyle bir psikolojik evrendim terapi merkezi kurmuşlar. İnsanlar geliyor, derdini anlatıyor. Mesela geliyor bir kadın, kocazından böyle yana yakla anlatıyor, şikayetleniyor filan. Sonra diyorlar ki peki kocan şu anda ölse ne dersin filan. Kadın böyle bir tokat yemiş gibi oluyor kadın. Sonra birden düşünür ya kocam yoksa ben ne yaparım o kadar öfkelenmiş ama ondan sonra kadının bakıyorlar hali değişti. Ve sakinleşiyor kadın bu sefer diyor ki ya hani bu kadar öfkeliyim ama iyi tarafları da var onları da düşünüyor insan. Hatta gene Değil Karnece'nin bir kitabında olmalı bir erkek varmış böyle çok beceriksiz bir adam hiçbir şey beceremez. Yani bir elektriksiz parası yatırmayı falan bile beceremiyormuş. Kadın da biraz böyle kabiliyetliymiş, kadın idare ediyor aileyi. Sonra adam ölmüş, canatılmış adamın adı. Kadın da öğretmenmiş, müfettiş olmuş, bölge müfettiş olmuş. Bir gün bir ödül almış. Ödül aldığı gün akşam oturmuş böyle evinde tek oturmuş yıldızlara bakıyormuş. Diyor ki işte canıtınını hatırlıyor o kocasını vefat etmiş kocasını. Diyor ki ya diyor o diyor şimdi öldü diyor. Ben de diyor bugün diyor bir büyük bir ödül kazandım. Çok mesut olmam herhalde gerekir ama diyor. Bilsem ki diyor canıtın şu yıldızların ötesinde onun yanına gitmek isterim diyor. Yani beceriksiz beceriksiz ama kocası işte yani hala özlüyor. Şimdi insan bazen. Ki erkekler de hanımlarına karşı bazen böyle çok öfkelenir, kinlenir falan. Ya da mesela insan bir yakınını kaybetsin bu sefer içinde bir pişmanlık alır. Ya filan zaman niye böyle dedim falan zaman niye şöyle davrandım Onları artık böyle düşünüp üzülmeye başlar. Şimdi adam çok öfkelenir, öfkelenir boşadım der. Hayda boşadım dedikten sonra birdenbire bakar ki ya nasıl oldu. Ya da mesela kadını boşadı hanımını dedi ki tamam seni boşadım dedi. Ayrıldılar. Şimdi dün evliydiler. Bugün boş oldu hanımı. Evin bir başka tarafında ama boş artık hanımı değil. İnsan bazen böyle bir şey elinden çıkınca bakar ki ya ben çok şey kaybettim. Ya da elinden çıktıktan sonra insan işte onun efendim iyi taraflarını, faydalı taraflarını, güzel huylarını filan hatırlamaya başlar. Sonra bakarsın pişmanlık duymaya başladı insan. Şimdi yani İslam'da öyle boş ol demekle he hemen her şey bitmiş olmuyor. Ondan sonra bu üç ay içinde e yeni yeni işte her ay yeniden de ikinci talak, üçüncü talakını da verebilir koca, vermeyebilir. Bir talakla iddetini bekleyip bitirip gidebilir kadın. En güzeli budur boşama konusunda. Şimdi kişi bu üç ay içinde düşünür, taşınır. Bu arada kadın mesela süslenebilir kocasına. Gözüne güzel görünmek için. Süslü giyinebilir bir evdeler ama boş karısı. Adam da düşünür, kadın düşünür. Artık kimde kabahat var bunu düşünür. Ondan sonra düşündüler ettiler dediler ki ya biz yanlış ettik dediler. Bu ric'i talak denir buna. Sonra erkek dese ki ya hanım vazgeçtim boşamadan dönüyorum dese dönebilir. Bir şey gerekmez dönüyorum dese işte elini omuzuna atsa karısının efendim dönebilir ve bir Talak hakkını kullanmış olur ama döner karısına ve yeniden evlilik hayatını devam ettirebilir. Şimdi bir talak oldu, 3 ay bekledi. Bu 3 ay içinde her temizlik döneminde bir talak daha verip 3 ayda 3 talak hakkını da bitirebilir ve üçüncü talaktan sonra artık kesin ayrılık olmuş olur. Doğru olan ama bu şekilde üçünü de vermemek tek talak ile iddeti bitene kadar beklemektir. Şimdi tek talak verildi iddet bitene kadar beklendi dönmediler evliliği yani boşama tamam oldu. Bu iddet beklerken kadın istenmezse de erkek dönebilir. Erkeğin böyle bir hakkı var ama iddetini bekledi kadın bitirdi ayrıldı gitti evine ondan sonra bunlar yeniden evlenebilir bir talakla boşandı istediler. Ancak iddetini bekleyip bitirene kadar eğer erkek müracaat etmedi, dönmediyse ondan sonra yeniden evlenmek için e, talip olursa erkek kadının yeniden rızası gerekir. Yani 3 ay geçti iddetini tamamladı kadın gitti evine erkek dedi ki ben yok yeniden istiyorum evliliğin devam etmesini. Kadın isterse yeniden evlenir o ayrıldığı kocasıyla isterse de evlenmez İddet bittikten sonra. Şimdi diyelim ki e, iddet bittikten sonra e, dediler ki ya biz bu işi yani götürebiliriz evliliği yeniden evlendiler pişman oldular diyelim evlendiler yeniden bir müddet geçti bir daha boşandılar. Tabi isterse bu ye, iddet bitsin geri dönsün isterse adam desin seni boşadım iki dakika sonra desin ki döndüm boşamadan vazgeçtim desin bir talak hakkını kullanmış olur bir kere daha boşadı iki talak hakkını kullandı. Ondan sonra artık çok ciddi düşünecek, artık öncekiler gibi değil, artık bilecek ki üçüncü talakı boşarsa bu işin dönüşü çok böyle ağır. Şimdi üçüncü talakı da verirse kişi, ondan sonra bu kadın kocasına dönemez bir tek şartla dönebilir. Bu kadın gider başka biriyle evlenir. Efendim, evlendiği adamla da geçinemez diyelim ki ama evlenmez sonra zifaf yapması da gerekir yani karı koca hayatı cinsi ilişkide olacak o öbürkü şahısı ondan sonra bir müddet geçti öbür kocası öldü ya da ayrıldı bir şey oldu yeniden iddetini bekledi ondan sonra yeniden dul kaldı o zaman yeniden bu erkek müracaat ederse ancak o zaman evlenebilir tabi bu da bir erkeğin çok ağır gelecek bir şeydir e, ruhuna bu sebeple üçüncü talak vermeden önce erkeki iyice düşünür. Artık kadından yani tamamen vazgeçmediyse üçüncü talakı vermez erkekler. Demek ki boşanmadaki usulde bu boşarken çok da öfkelense kişi işte hani böyle 3'ten 9'a, 3'ten 10'a, 3'den 100'e falan derler. 3'den 9'a diye bir şey yoktur. 3'tür talak. E bir defa da 3 talak birden vermemeli. Birincisi bu. İkincisi de Tabii talak vermeden önce çok düşünmeli talak verirse de bir talak vermeli iddet bitene kadar ikinciyi vermemek lazım çünkü bugün istemezsin yarın dönmek istersin geçen bir yerde çalışıyoruz işte bir kısım gençler çık ayrılacaklar filan dedim ki böyle yani çok böyle kırıp döküp de ayrılmayın bugün öfkelisiniz ama yav iyi ayrılmak iyidir filan ondan sonra mesela geri dönmek istemişler. Dön, dönen oldu filan. Şimdi bugün öfkeleniyorsun ama yarın diyorsun ki keşke diyorsun yapmasaydım. Hani denir ki bir yerden giderken kapıları böyle çarpıp da gitmek doğru bir şey değil. Gene iyilikle gitmek lazım. Boşanma işini de geri dönmesen bile geri dönmen şart değil. Yani tamam hiç dönmeyeceksin de ya niye illaki kötülük yaparak ayrılacaksın? İnsan iyi ayrılmalı. Yani ayrılırken de boşanırken de İnsan iyi ayrılmalı. Hatta denir ki hani bir adam mesela karısını boşayacaksa mesela dövmemeli. Hatta böyle şeyhlerden biri e, müridine mesela bir hata görünce diyelim ki öfkeleniyor falan. Denir ki öfkelenmiyorsa yani öfkeleniyorsa demek ki daha tutmak ve devam ettirmek istiyor. Ama yok ondan hayır gelmediğine kanaat getirdiyse o zaman dövmemek lazım yani güzel davranacaksın ya da hani böyle kötü davranmamak lazım kişi de hanımını boşayacaksa mesela bir hıncımı alayım iyi bir döveyim ondan sonra boşayım yapmamalı ya da kadın işte boşanacağım ama iyi bir hakaretleri deyim şunu yapayım bunu da yapayım ondan sonra çekip gideyim yapmamalı kişinin insanlığı aslında muhasama anında da belli olur hatta münafıklar böyle tarif edilir işte söyleyince yalan söyler, emanete hıyanet eder, söz verince tutmaz, döner, ahdini tutmaz. Bazı hadislerde dördüncü bir maddede söylenir, muhasama anında haddi aşar denir. İnsanın insanlığı muhasama anında meydana çıkar. Yani öfkeli anında, efendim düşmanlık anında, işi ya da savaşta mesela, bakarsın böyle aşağı kavimler vardır. Kadına, çoluğa, çocuğa zulmeder, esire zulmeder, kötü davranır, aşağı kavimlerdir. Ama haysiyetli kavimler e böyle yapmazlar. Yani kişinin galip durumdayken, efendim muhasama durumundayken hakiki fıtrat ortaya çıkar. Bu sebeple yani bakarsın böyle adam çok nazik, çok kibar bir adamdır. Bir damarına bas bakalım ne kadar ölçülüdür, düşmanlığı ne kadar ölçülüdür bu önemlidir. Düşmanlığı ölçüsüz bir adamın dostluğundan hayır çıkmaz. Ölçülü olmalı düşmanlığı da. Ve muhasama anında haddi aşmaması lazım. Mümin muhasama anında da e, haddi aşmaz. Bir kavme olan kinin o kavme karşı seni zulme götürmemesi lazım. Bir işte erkeğe, kadına karşı olan kini de insanı zulme götürmemeli. Muhasama anında insanın hakiki şahsiyeti çıkar. Bu sebeple şahsiyetin ortaya çıkar. Dönmeye de bilirsin ya da bir yerden bir iş yerinden ayrıldın. Katiyen dönmemeyi de düşünebilirsin. Olabilir ama gene de ayrılırken insan güzel ayrılmalı. Evet demek ki işin bir yönü de bu. Şimdi yeniden kavga konusuna dönelim. Tabi şeytan bu boşanma işinden çok hoşlanır. Denir ki şeytan sabah olunca avanesini yollarmış. Gidin kötülük yapın da gelin bakayım falan. Ondan sonra akşam gelirmiş avanesi. Yavru şeytanlar işte askerleri şeytanın askerleri. Dermiş ki söyleyin bakalım dermiş ne kötülük ettiniz. İşte biri dermiş ben şunu yaptım. Biri dermiş ben bunu yaptım. Sen bir şey yapmadın falan dermiş. Artık durumuna göre biri de gelip dermiş ki ben uğraştım, uğraştım, uğraştım bir adama karısını boşattırdım. Şeytan bir bakarmış. Helal dermiş be. Gel bakayım şöyle sen ne güzel iş yapmışsın. Böyle alırmış, bir sarılırmış, otururmuş yanına ikram edermiş ona. Şeytan Erkeğe hanımını boşaltmaktan yuva yıkmaktan çok hoşlanır niye? Çünkü Allah'ın en boz ettiği helaldir. Allah'a en boz, ebradul halal ala ettalak. Allah'a karşı helalin en bozusu talak. O zaman şeytanın en sevdiği şey ne olur? Talak. Ve şeytan yuva yıkmaktan çok hoşlanır. Hatta bu insan şeytanlara da bakın iki ayaklı şeytanlar, onlar da yuva'ya çok hücum eder. Şimdi işte diyor ki 21. yüzyılda diyor artık aile diyor olmayacak diyor. Erkek kadın tek başına çocukta diyor bir onun yanına bir onun yanına gidecek diyor. Yuva yıkmak bütün dertleri o. Ne bu hedefleri de bu temenni haber verirken temennisini söylüyor. Böyle olsa keşke diyor yuvalar yıkılsa diyor. Ve bakınız kadınları kocalarına karşı tahrik ediyorlar. Aman diyor ezilen kadın, kadın diyor evde eziliyor ya, ev hanımlığını da diyor bunlar bir meslek bir iş gördükçe falan ve işte bu işler düzelmez diyor. kadını bakıyorsun durmadan kocasına tahrik ediyor. Kadına diyor kocana diyor niye itaat edeceksin işte eşitsin şudur budur. Kadın gidiyor iş yerine diyor ki patronla it itaat edeceksin, müşteri hep haklıdır diyor, müşteri hakaret bilirse duymazdan geleceksin bilmem ne yapacaksın kapitalistlik öğretiyor. Ondan sonra kocaya karşı gelince tahrik ediyor, diklen, ona üst gelmeye çalış diye. Ondan sonra iş yerine gelince bakıyorsun, iş yerinde diyor, aman diyor, geçimde uyumlu ol diyor, iyi işte ticaret yap, para kazan falan. Efendim işte geçimini yani temin etmesi de kocaya itaat sebebidir ya, niye diyor, kendin diyor, para kazan diyor, niye diyor, boyun eğeceksin kocana falan. Eee kocana boyun eğme, patronuna boyun eğiyorsun Kocana itaat etme de yeter ki çünkü yuvayı yıkacak. Bakın böyle İslam'a ne tahkir olunursa bunlar da o makbuldur. Mesela köpek tahkir olunur İslam'a. Yani köpek besleyen kişinin sevabından eksilir denir. Böyle çoban köpeği, bekçi köpeği gibi lazım değilse bunlar köpeği en makbul yere çıkartmıştır. Böyle garip şekilde ki iki ayaklı şeytanlar da Böyle işte şeytanın avanesi olarak yani açacaksın bir tane böyle açık saç. Mesela bu kadınların işte resimlerini şunları bunları niye basıyorlar? Gazete diyor ki bir ara bir gazete. Şimdi çocuk bakkala gitmiş bir ekmek sarıp yollamış bakkal. Ya ekmeği koyduk aa böyle açık saçık bir resim. Altında da yazıyor ki işte iki erkeği birden idare edebilir misin? Ondan sonra kadına diyor ki bir sorular sormuş. Şu kadarına diyor, doğru cevap verirseniz diyor iki erkek birden idare edersiniz diyor. Ya Öyle ahlaksızlık ki bir de o günlerde de şeyimiz var işte bir davalar açılıyor bir 28 Şubat'tan hemen sonra. Yani şimdi böyle cinnet geliyor adama. Onların peşine düşen yok ya etmeyin tutmayın Allah'tan korkun Allah itaat edin diyenlerin dava üstüne dava açıyorlar. Adamlar yuvaları yıkmaya çalışıyor. Bakın şu televizyonlara, dizilere, filmlere. Bütün işleri, güçleri, yuvaları yıkmak. Tahrip etmek. Evet ne yazık ki böyle. Ve şeytan yuva yıkmaktan çok hoşlanır. Hatta bir ara böyle şeytan mesela. Adamı çok dürtükler böyle hanımına karşı ya da kadının kocasına karşı. Bir ara demiştim ki böyle olunca böyle bir Allah'a sığının yani. Bir işte en çekin. Efendim işte Allahu Ekber deyin. Yani bir Allah'a sığının falan. Hatta bazen ben şahsen de deniyorum. Böyle işte bir mesele oldu falan, bir kızıyorum falan. Hatta işte bir arkadaşlara falan da diyorum bir bakın kalbinize falan. Ondan sonra diyorum ki ya şimdi ya çok kızılacak bir mesele var falan. Ondan sonra diyorum ki bir evuzu çekiyorum. Bakıyorum ya o kadar da kızılacak bir şey değilmiş ya. Birden böyle kalbin böyle değiştiğini hissediyorsun. Yani deneyin bunu yani. Böyle işte hanımınıza, kadınlar kocasına çok kızdığı, öfkelendiği bir zamanda şöyle bir evuzu çeksin. Desin ki işte bir Allah'a sığınsın şeytandan. Bakın böyle kalbinizi dürtükleyen, öfkelendiren şeyin birdenbire silindiğini aslında meselenin o kadar da büyütecek bir şey olmadığını göreceksiniz. Deneyin. Evet, bir yönü bu. Şimdi yeniden kavgalar nasıl olacak ona döneceğiz. Tevbe suresi ayet 24'ten itibaren şöyle uyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Daha 25'i okuyalım. Vele'in se'eltehum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le ve Onlara sorsan muhakkak diyecekler ki biz dalmıştık, oynaşıyorduk. Ki münafıklar bu Tevbe suresi ki Tebük seferinde olması lazım. Seferde diyorlar ki böyle ayetlerin diyorlar ki eğer bunun dediği doğruysa biz eşeklerden de kötüyüz diyorlar. Böyle güye şakalaşıyorduk sonra diyorlar. Diyorlar ki işte dalmıştık, oynaşıyorduk. Kul de ki ebillah ve ayatihi ve rasulihi kuntum tessehzûn Siz Allah ile onun ayetleriyle, onun rasulüyle mi istihza ediyordunuz? La teziru Vezir beyan etmeyin. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Muhakkak ki siz imanınızdan sonra küfür ettiniz, kafir oldunuz. اِنَّا فَعَنْ تَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِبْ تَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ Eğer biz sizden bir taifeyi affetsek de, sizden bir taifeyi de mücrimler olması sebebiyle azap ederiz. Evet, demek ki ey Allah ile, onun ayetleriyle, peygamberiyle istihza etme, neymiş? kat kefer tüm buyuruyor Allah Teala. Kafir oldunuz diyor. Demek ki istihza etmemek lazım. İman ile din ile istihza olmaz. Nikah ile boşanma ile istihza olmaz ki bazı şeylerin istihzası yoktur. Nikah ve boşama bu istihzası olmayan şeylerden ikisi. Evet ve öfke konusu var. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki önümde bir sitte var. 4311'den itibaren, 4311. hadise itibaren öfkeyle alakalı birkaç hadis var. Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz diye soruyor. Ashab diyor ki erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi. Buyuruyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hayır diyor, gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir. Bir başka hadis-i şerifte, kuvvetli kimse pehlivan değildir, yani güreşte hasmını yenen değil, hakiki kuvvetli öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir. Ki bir ayeti kerimede, onlar mealen, onlar bollukta ve darlıkta sarf ederler öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever buyuruluyor. Ali İmran suresi 134'te ve şuura 37'de de öfkelendiği zaman bağışlayanlar diye övüyor allah Teala. Öfkelendiği zaman bağışlayanları. Yine biz zoraki hadis şerifte öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ise su ile söndürülmektedir. Öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın. Buyruluyor. Bir başka hadis-i şerifte biriniz ayaktayken öfkelenirse hemen otursun, öfkesi geçerse ne âle, geçmezse yatsın. Bir başka hadis şerifte de, de deniyor ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor, 4315 nolu hadis-i şerif kütüb-i sitede, iki kişi Resulullah Aleyhisselatü huzurunda küfürleştiler. Birinin yüzünde öfkesi gözüküyordu Öbürüne göre böyle bir Demek ki artık kızarmıştı Nasılsa öfkesi gözüküyordu Resulullah Aleyhisselatu vesselam Ben bir kelime biliyorum Eğer onu söyleyecek olsa Kendinde zuhur eden öfke giderdi racim buyurdu Ki böyle aile içinde de Öfkelendiğiniz zaman Yani kişinin hele öfkesini yutmaya En layık olan ehlidir yani başka birine karşı efendim öfkelenmişsin, yutmuşsun. Halbuki en çok yani insanın en çok efendim haşir neşir olduğu illaki yarın öbür gün her gün göreceği ehlidir. E i̇nsanlar ehline, çoluğuna, çocuğuna, hanımına, kocasına karşı daha tahammüllü davranmalı. Çünkü bu daha devam edecek bir efendim birlikteliktir. E daha çok tahammüllü davranmalı. Öfkesini yenmeye de e, ehli e, daha layıktır. Ehline karşı insan öfkesini yenmeli. Gene e, bir sonraki hadis-i şerif, hadis şerif, bir adam ey Allah'ın Resulü bana kısa bir nasihatta bulun, uzun yapma, ta ki nasihatını unutmayayım demişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da buyuruyor ki, La gazaplanma, öfkelenme. Evet, demek ki öfke konusu, kişi öfkesini Yutmalı, öfkesini, kişi yutmayı becermeli, sakinleştirmeyi, öfkelendiği zaman kendisini sakinleştirmeyi becermeli. Tabii din ile alakalı meselelerdeki e, şerhine bakıyoruz, peygamber aleyhissalatü vesselam şahsını ilgilendiren meselelerde öfke izhar etmiyor ancak dini ilgilendiren meselelerde öfke izhar etmiştir. Ki bir şahıs sabah namazını Fazlaca uzatıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam öfkeleniyor Biri de şikayetleniyor diyor ki e işte filan şahıs diyor Namazı fazla uzatıyor diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Öfkeleniyor ve öfkeyle diyor ki Ey insanlar sizden bazıları nefret ettiricidir Hanginiz halka namaz kıldırırsa Kısa tutsun Zira cemaatte hasta var yaşlı var Ve ihtiyaç sahibi var Ki bu neviden öfkelendiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çoktur diyor. E şeye, İbrahim Canan'ın şerhine bakıyorum. E demek ki öfke yasağı mutlak bir yasak değil. Nefsi, şahsi şeylerde öfkelenmemeli. Ama şimdi düşününüz. Yani bir adam yüzünden birisi namazdan yüz çeviriyor. E şimdi o adama da yani önemsememek de olmaz. Birinin namazı bırakmasına, camiye, cemaati bırakmasına sebep oluyorsa bir şahıs, dini sebeple demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu şekilde öfkeleniyor. Hatta denir ki Hazreti Ali radıyallahu an bir şahs savaşta öldürecek böyle yıkıyor, kılıcı kaldırıyor, tükürüyor adam öfkeyle ee, yani bir hıncımı alayım diye kılıcı çekiyor Hazreti Ali radıyallahu an adam diyor ki niye öldürmedin diyor seni diyor şimdi diyor öfkelendirdim beni diyor yüzüme tükürmekle diyor ee, ben seni diyor Allah için diyor sırf öldürecektim nefsim karışmasın yani kişi nefsi konularda e Kişi e, öfkelenmemeli. Hele ki kişi ehline, çoluğuna, çocuğuna karşı zaten galip durumdadır. Ne kadar öfkesini yutarsa o kadar hayırlı bir şey yapmış olur. Ancak e, bu tabii ki şu demek değil. Kişi ehlinin, çoluğunun, çocuğunun tedibinden de vazgeçmemeli. Yani e, tedib vazifesi, efendim yönetim vazifesi. İşte terbiye etme vazifesi çoluğunu çocuğunu kişinin üzerinde bir vazifedir. Bazen şiddet kullanır ancak şiddet kullanırken öfkelenmemesi lazımdır. Şimdi bu nasıl olur inşallah ona geleceğiz. Şimdi önümde bir kitap var oradan biraz alıntı yapalım. Bir anneye mektuplar Doktor Wilhelm Stekel yazmış. Ali Çankırılı da tercüme etmiş. Diyor ki... Ki zaten buradan girmiştik bu karı koca kavgası konusuna. Sevgili kardeşim diyor, oğlunuzun yanında farkında olmadan kocanıza küçük bir münakaşa yapmış, bunun çocuğa menfi bir tesiri olup olamayacağını soruyorsunuz. Keşke bu münakaşayı oğlunuzun yanında değil de ayrı bir odada yapsaydınız. Bu gibi tartışmaları çok seyrek yaptığınızı ve sonunda mutlaka anlaşmayla neticelendiğini söylemeniz beni rahatlattı. Kocanızı sevdiğinizi, çocuklarınız için iyi bir anne olmaya çalıştığınızı biliyorum. Bütün bunları göz önünde bulundurarak diyebilirim ki böyle küçük münakaşalar çocuğunuzu fazla sarsmayacaktır. Zira çocuklar hayatın bütün gerçeklerini aile içinde öğrenirler. Birbirini seven iki insan da bazen münakaşa edebilir. Her insan kendi başına ve kendine has ayrı bir dünyadır. Kocanız bütün gün iş hayatının çeşitli problemleriyle uğraşmaktan yorgun düşmektedir. Keza siz de çocuklarla ve ev işleriyle uğraşmaktan başınızı dinleyecek zaman bulamıyorsunuz. Kocanız eve döndüğünde ondan yardım ve anlayış bekliyorsunuz. O da iş hayatının sıkıntılarını unutabilmek için sizden güler yüz tatlı dil beklemektedir. Geleneklerimiz fedakarlığı ve anlayışı hep kadından beklemeye alıştırmış bizleri. Yine zannedilir ki kadın akşama kadar evde istirahat etmektedir. Bu peşin hüküm altında yetişmiş bir erkek, akşam eve döndüğünde yemeklerin pişirilmiş, evin derlenip toparlanmış, çocukların ve hanımın giyinmiş, kendisini güler yüzle bekliyor görmek ister. Beklediğini bulamayınca huysuzlanır, üzülür, iş yorgunluğunu verdiği sıkıntıyı da asar, karısının ve çocuklarının da güler yüze ve ilgiye ihtiyaçları olduğunu düşünemez. Şimdi burada birkaç şey var, onlara hemen dikkat çekeyim. Bir tanesi çocuklar diyor. Hayatın gerçeklerini yaşayarak öğrenir. Birbirini seven iki insanın da münakaşa edebileceğini çocuk diyor görmeli. Şimdi Peygamber Aleyhissedatu vesselam mesela bir defasında Ashabla bir seferden geliyorlar. Bir yerde konaklıyorlar. Gecenin bir ileri bir vakti sabah yaklaşıyor. Kim bekleyebilir diyor? Bilal radıyallahu anh diyor ki ben diyor beklerim diyor. Siz uyuyun. Sabah namazdan kaldıracağım. Sonra herkes uyuduktan sonra otururken o da uyuyu veriyor. Artık kendini tutamıyor demek ki. Sonra bir uyanıyorlar ki güneş doğmuş sabah namazının vakti geçmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam da uyanamamış. Bulur mu böyle şey olmuş. Ondan sonra kaldırıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam yürütüyor ashabı, o beldeden çıkıyorlar. Tabi birlerle diyorlar ki niye böyle yaptın diyor ki size gelen bana da geldi yani uyudum ne yapayım diyor. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashab o beldeden uzaklaşıyorlar. Bir müddet yol yürüdükten sonra abdest alıyorlar ve sabah namazını kılıyorlar. Şimdi Peygamber uyuyakalıp da namazı geçer mi? Yani allah Teala uyandıramaz mıydı Peygamber'ini? Uyandırırdı. Peki onu uyandırıverseydi ki o Peygamber onu Allah melek gönderip uyandırır. Ama şimdi biz her birimiz işte avamdan böyle Müslümanlarız. Şimdi biz uyuyunca ne olacak? Uyuduk, bir uyandık. Hayda sabah olmuş. Ne yapacağız? Nereden bileceğiz uyuyup da uyan uyanamay yani uyanamayınca ne yapacağımızı? Böyle bir toplulukla ki bu sabah namazında uyuyup kalma da birçok insanın başına geliyor. Hele bu televizyon zamanı. Yok akşam bilmem neydi derken 2'ydi, üçtü Bir saat daha duramıyorsun. Vurup kafayı yatıyoruz. Bir uyanıyoruz ne oldu saat olmuş 9. Şimdi Peygamber Aleyhisselatu vesselam demek ki çokça bu başa gelen bir şey ve bir toplulukla beraber böyle bir şey başına geliyor. Niye? Çünkü allah Teala bir şey gösteriyor ümmete. Sabah namazına uyudun, kaldın ne yapacaksın? Uyanıyor. İşte bir müddet yol yürüyorlar ondan sonra herkes abdest alıyor ve ondan sonra sabah namazı sünnetiyle ve farzıyla kılınıyor. Sünneti de farzı da kılınıyor. Böylece ümmete uyuyup kaldığı zaman... Ne yapacaklar onu gösteriyor allah Teala. Zaten açıklıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niye uyutulduğunu. Bunu gösteriyor allah Teala. Uyuyup kalınca ne yapacaklar onu gösteriyor. Şimdi e, anne baba diyelim ki çocuğun önünde hiç kavga etmedi. Çocuk büyüdü, evlendi. Bir gün attı kafası hanımına ya da kadın kocasına kızdı kafası ya da bir hırgür oldu filan. Şimdi nasıl davranacak? O anne babasının nasıl usulüne göre kavga ettiğini yani çocuğun yanında edilir kavga ve çocuk kavganın ölçüsünü öğrenir yani mesela öfkelendin aklına gelenin söylenmeyeceğini anıma ya da kocaya karşı efendim bütün şiddetin ortaya dökmemen gerektiğini muhasama anında ihtidalli ölçülü olacağını öfkelenme anında da öfkeni bastırmaya çalışacağını ölçülü olacağını hatta ölçüyü kaçırdın diyelim yanlış bir şey söyledin Ondan sonra hata sende ise özür dileneceğini çocuk anne babadan görüp öğrenmeli. Yani kavga etmenin de bir usulü vardır. Bunu öğrenmeli. Hani Bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam savaşa da gitmiş. Savaş da nasıl olur onu da öğretmiş. Amcası Hazreti Hamza radıyallahu anhı şehit ediyorlar. Müsle yapıyorlar. Yani işte ağzalarını kesiyorlar. Ona karşı böyle bir davranış yapan Hind onu amcasını şehit eden vahşi, ikisi de Mekke fethedildikten sonra Müslüman oluyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam amcasını ki çok seviyor Hazreti Hamza'yı, e, amcasını şehit eden bu iki şahsı hatta vahşi Müslüman olsun diye elçi gönderiyor, mektup gönderiyor ki vahşi Müslüman olsun diye. Vahşi amcasını öldürmüş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra işte ben diyor böyle de yaptım. Ben şimdi diyor İslam'ım kabul olur mu? Ben böyle günah işlemiştim. E, ayet nazil oluyor ki, bir ayet nazil oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. E, kul ile başlıyor mu? Şimdi tam şey yapmıyorum, o, bir bölümünü vereyim. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfısihim, la taknedu min rahmetillah. İnne Allah'a yâfı rüzunu ve cema'i De ki, ey nefisleri aleyhine, tabi kul de olmalı başında. Ey nefisleri aleyhinde haddaşan kullarım. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları mağfiret eder. Bu ayet de gönderiliyor ondan sonra vahşi Müslüman oluyor. Yani bu kadar düşmanlık etmiş bir şahıs. Bir iki peygamberin amcasını öldürmüş ama peygamber aleyhissalatü vesselam onun da istiyor ki Müslüman olsun. Yani işte ilçi gönderiyor, mektup gönderiyor. En son bu ayet geldikten sonra vahşi ha şimdi tamam diyor. Şimdi diyor olurum Müslüman. Ve ondan sonra Müslüman oluyor. Bir kişinin öfkene rağmen İslam'ını arzulayacaksın. İslam oldu, Müslüman oldu, Müslüman olması için gayret edeceksin. Ve Müslüman olunca da küfür halinde işlediği günahlar sorulmuyor. Evet, e, demek ki zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim gibi bir insan olması, acıkması, susaması, yaralanması, evlenmesi, hanımlarıyla bazen böyle ufak tefek geçimsizliğin olması, hep bunlar bize örnek olsun için. Demek ki anne baba da çocuğuna örnek olacak. E ama hani öyle kavga olur ki o çocuğun önünde yapılmamalı. Diyelim ki işte bir kısım haller var ki çocuk önünde konuşulmayacak. Ama e böyle ufak tefek ev kavgalarını çocuğun önünde yapmanın bir mahzuru yok. İkici nokta var. Şimdi kişi iş yerinde yoruldu, efendim öfkelendi falan, birilerine kafası bozuldu. Bu meseleyi eve taşımamalı. Eve girerken güler yüzlü girmeli kişi. Dışarının işini dışarıda bırakacak. Hatta orada halletmeli de. Yani bir şeyi böyle taktın gelip hıncını çocuklardan almayacaksın. Kadın da gündüz yoruluyor, ediyor da kadın da bu gündüzün yorgunluğunu akşama taşımamalı. Yani adam daha dışarıdan içeri girmeden başladı. Bugün bu çocukların neler etti? Çok yoruldum. Çamaşır yıkadım. Şundan uğraştım, bundan uğraştım değil. Ne erkek dışarının problemini getirecek? Bugün şöyle şöyle uğraştım, perişan oldum, yoruldum efendim. Amirle böyle oldum, işte müşteriyle böyle oldu filan. Ne erkek getirmeli dışarının problemini? Eve girerken böyle güler yüzlü girecek kadın da kocasını beklerken aynen de böyle olmalı. Yani güzel giyinecek, yolunu çocuğunu derli toplu toparlayacak, evi toparlayacak, bekleyecek. Ve gündüzün yorgunluğunu ikisi de birbirine taşımaması lazım. Çünkü insanlar böyle yorgunluk ruhi haller çok alakalıdır. Bir kere bir yerde kalıyorum bir bir yurtta kalıyordum. Böyle maddi böyle çok şey bir yanlış bir şey yapmışlar. Öyle bir öfkeliyim ki böyle nasıl sinirle gidiyorum filan. Bir arkadaş işte rastlaştık. Ya gel dedi biraz dolaşalım filan. Biraz dolaştık bundan. Biraz konuşunca unuttum gitti. Halbuki yani bir 15-20 dakika önce o öfkemin hiç geçeceğini zannetmiyordum. Yani kişi hanımına yüzüne baktığı zaman, kadın kocasının yüzüne baktığı zaman böyle öfkesini, yorgunluğunu unutabilmeli. Evet, aile üyeleri arasında karşılıklı yardımlaşma, anlayış ve fedakarlık olmayan evlerde sevgi ve saygı da olmaz diyor Wilhelm Stekel. Anne ve babanın rolleri birbirine karışmamalıdır diyor. Modern eğitim maalesef bu rolleri birbirine karıştırmıştır. Evet hayat müşterektir fakat anneden dışarıda çalışıp para kazanmasını, babadan çocukların bakımını ve ev işlerini yapmasını istemek yanlıştır. Eğer babanın işi fazla yorucu değilse ev işlerinde karısına yardım edebilir ama bunu ondan görev olarak istemek demek anneyle babanın rollerini karıştırmak demektir. Bugün bütün teknik imkanlardan faydalanmak ve daha lüks yaşamak için kadının çalışması moda haline almıştır. Bu Wilhelm Stekel'de batılı bir şey. Bizim memleketteki böyle batıcı hayranları, batı hayranları, ve yani işte Peygamber böyle dedi diyece, dinlemiyorlarsa da ne yapalım? Hayran oldukları batıyı dinlesinler. Wilhelm Stekel bir psikolog diyor ki çalışan kadına diyor bir sözümüz yoktur. Bugün bütün teknik imkanlardan faydalamak için daha lüks yaşamak için kadının çalışması moda halini almıştır. Çalışan kadına bir sözümüz yoktur ancak çalışan anne için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü onun çocuklarına kocasına ve evine karşı sorumlulukları vardır. Full time yani bütün gün çalışan anneler bu sorumlulukları yerine getiremezler.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 Bugün burada bırakıyoruz. E, kitabın adını bir daha söyleyeyim. Bir Anne'ye mektuplar yazarı Doktor Wilhelm Sitekil, Aleç Ankırılı da tercüme etmiş. Kütübü bendeki Akçağ yayınları çıkartmış İbrahim Can.